Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala resulillah. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır hastalıkla ilgili konulara açıklık getirmeye çalışıyor. Kur'an'da hastalık kavramının biraz genişletilerek hadislerle beraber bir Müslüman açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapıyorduk. Bugün daha çok dua ile tedavi, hasta için duanın önemi konularını ...gündeme getirmeye çalışacağım. Giriş olarak diyebilirim ki... ...bugün... ...hasta olmayan... ...hemen hiçbir insan yok. Etraftan... ...bildiğimiz ve bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz... ...maddi ve manevi... ...mikrop diyebileceğimiz, hastalık aşılayabilecek... ...çokça faktörler var. Bulaşıcı hastalıkların bulunduğu... ...çokça bulunduğu bir yerde... ...insanın kendini koruması... ...çok mu çok zor ve özel itina gerektiriyor. İşte takva gibi bir elbiseye sahip olmayan, İslam'ın faziletlerini yaşamak gibi bir zırha bürünmeyen insanın... ...çevreden günah yönüyle kalbine ve zihnine olumsuz anlamlarda etki edecek hastalık üreten düşünce, inanç yönüyle olumsuzluklara... ...dayanabilmesi ve o hastalıklardan korunabilmesi çok mu çok zor? O yüzden Kur'an-ı Kerim, Yusuf suresinde insanların çoğunun ancak şirk koşarak Allah'a iman ettiğini ifade ediyor. Biz de o insanların çoğundan, çoğunluğun çoğunlukla hasta olduğu özelliklerden korunabilir, azınlığın güzel hastalıklardan korunmuş takva ve Allah korkusu gibi özelliklerle manevi hastalıklara karşı tedbirini almış olursak o zaman esas hastalık olan, esas afet ve musibet olan problemlerden sığınmış ve fıtratımızı sağlıklı halimizi korumuş olacağız. İnsan çoğunlukla sağlıklı doğar. İman da Fıtrat olarak doğuştan verilen, Allah'ın her insanda potansiyel olarak yarattığı bir özellik. Şirk, nifak, küfür, haramlar birer hastalıktır. İman, salih amel, takva, Allah'ı görür gibi yaşamaya çalışmak, insanın özünde sağlıklı olma potansiyeli olarak daima iyilikten zevk alan, vicdan gibi iç duygularımıza tat veren temel özelliklerimizdir. Ama bugün maalesef maddi ve manevi yönüyle sağlığını koruyan insanlar çok mu çok az kaldı. Gazeteler, televizyon programları genellikle hastalık yayıyor, saçıyor. Bulaşıcı hastalıkları evlerin en ücra köşelerine kadar getiriyor. Nice kurumlar, sokaklar, çarşılar... ...sağlıklı işlevini yapmıyor. Sosyal ve siyasal yapı... ...insanları maddi ve manevi yönüyle... ...çevreleyen faktörler... ...sağlıklı oranda... ...sağlıklı biçimde işlemiyor. Ekonomi sağlıklı değil... ...Müslümanca değil... ...sosyal ve siyasal yapı... ...günlerdir tartışılan konular... ...unutulan, ihmal edilen hususlar... ...hep... Hastalıkla bağlantı kurulabilir. Yani demek istiyorum ki insanı çevreleyen maddi ve manevi faktörlerin çoğu sağlıklı olmadığından insan da sağlığını koruyamıyor. Tabi bu konuda hem maddi hem manevi hem bedensel hem de gönül yönüyle hastalıkları kastederek ifade ediyorum ki günümüzün insanı gerçekten hasta. Çünkü çevresini İlahi özellikler kuşatmıyor, kendinden çok daha düşük yapıda beşerin yanılmaya, hastalıklı olmaya müsait ortaya koyduğu hükümler çekip çeviriyor. Evet, insanın kafası da sağlıklı değil, düşünce yapısı, akli yetenekleri. Hatta aklına müracaat etme zarureti konusu bile çoğunlukla hastalıklı şekilde değerlendirilebiliyor. Yani insan aklına bile müracaat etmiyor. Kafasını çalıştırmaya, düşünmeye, kainatı, kendisini, bugünü, yarını, evet esas olacak ölümü ve ölümden sonrasını yeterli şekilde düşünmüyor, değerlendirmiyor, kıyas etmiyor Hayırlıyı, şerliyi birbirinden ayır dedecek, iyiyi kötüden tefrik edecek özellikleri değerlendirmiyor. Geçiciyiyle kalıcıyı, esas yatırımı, esas istikbali unutu veriyor. Kimi ne kadar nasıl sevmesi gerektiğini, kimden nasıl ne kadar niçin korkması gerektiğini sağlıklı biçimde değerlendirmiyor. Çünkü kafalar sağlıklı değil. Gönüller de çokça sağlıklı. Olmadığından stres, bunalım ve huzursuzluk her insanı az veya çok kuşatıyor. Çünkü Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmak, Allah'ı ibadet etmek, Allah'ı zikretmek, Allah'ın kitabını okumak ve onu hayata geçirmek gibi özellikler ancak iç bünyemizi, manevi yapımızı, kalbimizi sağlıklı tutacak, huzurluklu ve mutlu edecek bunlardan kopan insan, Nerede, ne kadar, nasıl çözüm ararsa arasın, Bir hastalıktan başka hastalığa kendisini atmak gibi, Zararlar arasında, yanlışlar arasında bocalayıp duruyor. O yüzden gönüller de artık sağlıklı bir yapıya kavuşmam, kavuşmuş değil. İbadetin, tefekkürün, Kendisini ve Rabbini sık sık hatırlamanın gereğidir sağlıklı bir yapı. Hadis-i şerifte, Vücutta bir et parçası vardır. O et parçası sağlam olursa, bütün vücut sağlam olur, sağlıklı olur. Dikkat edin, o et parçası kalptir denilir. İşte gönül, kalp, manevi olarak iç dinamimiz, bizi yönlendiren inancımız, değerlerimiz, öz benliğimiz, sağlıklı olursa, bütün vücut, hayat, hareket, yaşayış tarzımız, etrafa saçtığımız, bize ait her şey sağlıklı olur. Yok, iman yönüyle, Allah'ı hatırlamak, ibadet yönüyle, kalp, gönül hasta olursa, bütün vücut, yani vücudun ortaya koyduğu bütün davranışlar da, eylemler de sağlıklı olmaz, hastalıklı olur. Sevgili dinleyiciler, bu konularda duanın, Allah'la beraber olmanın olmazsa olmaz derecede, önemi var. Doktora gidip tedavi olmak, hastalığın ilacını bulup kullanmak elbette önemlidir. Önemlidir ama bunun yanında Allah'a dua edip ondan şifa dilemek de ihmal edilmemesi gereken öneme, ehemmiyete sahiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalık anında hem kendisi için hem de ailesi için sadece tedavi olmakla yetinmez, aynı zamanda hiç duayı ihmal etmez, dua eder, kendisine gelen bazı hastalara da dua eder ve başka insanlara, hastalara da kendileri için, hasta ziyaretinde bulunanlara, hasta bakanlara da hastaları için dua etmelerini ısrarla tavsiye ederdi. Çünkü dua, hem şifa kaynağını doğru bilip o kaynağa yönelmeye, aynı zamanda sabır, kader ve tevekkül gibi, İman esaslarını ve salih amelle ilgili prensipleri insanın içinde kökleştirir, hem de ibadet sevabına ulaştırır. Dua bir ibadettir. Hastalanınca yapılan duaların kabule daha şayan olması, insanın daha ihlaslı, daha gönülden, daha acziyetini bilerek dua ettiğinden icabetinin daha mümkün olduğu İbadet sevabının da nafile ibadet yapmışçasına o hastaya ulaştığını değerlendirebiliriz. Yine dua ile tedavi en azından hasta için çok önemli olan ruh sağlığına, moral takviyesine büyük katkıda bulunur. Dua insana büyük çapta moral verir. İnsan gönülden dua eder de duasının kabul edileceğine inanırsa, bu hal, ondaki ruh gücünü hastalığa karşı savunma sistemini daha aktif hale getirir, faaliyete geçirir. İnsanın moral gücünü işte faaliyete geçiren dua, vücutta da e, bugünkü tabirle bir doping etkisi yapar. Ama yasak bir doping değil. Olumsuz anlamda insanı Kısa zamanda fayda sağlasa da uzun zamanda perişan edecek bir doping değil. Gerçekten sağlıklı bir şok tedavisi, sağlıklı bir doping tesirini hasta insanda dua bütün açılımıyla ortaya koyar. Çünkü Yüce Allah insan organizmasını son derece mükemmel yaratmıştır. Diğer makinalardan çok farklıdır insan. Dışarıdan gelecek mikroplara karşı gayet güzel. ...düzenli bir savunma sistemiyle... ...Allah insanı donatmıştır. Farkında olmasak da... ...bu insan içerisindeki... ...savunma mekanizmaları... ...devamlı... ...faaliyet halindedirler. Ama... ...bu savunma sistemi tam çalışmazsa... ...hastalıklar baş gösterir. Ya da savunma sistemi... ...arızalanırsa, ya da... ...düşman güçler... ...mikroplar ve insana... ...zarar vereci faktörler... ...artarsa... Savunma sisteminin zafiyeti de söz konusuysa hastalık dediğimiz e, olgular kendini gösterir. Bedende mikroplara karşı e, antikor dediğimiz canlı organizmalar vardır, antikorlar vardır. İşte dua bu savunma sistemini tam kapasiteyle işler duruma getirebilir. Psikologlar, psikiyatristler duanın moral gücü üzerindeki olumlu etkisini tecrübe etmiş, kanıtlamışlardır. Çoğunlukla doktorlar e, her türlü hastalığın psikolojik özelliklerle dua ile izah edebileceğimiz, ibadetle izah edebileceğimiz, Allah'a yakınlaşmayla izah edebileceğimiz, ruhi atmosferin olumlu özelliklerinden yüzde ellinin üzerinde etki edeceğini, olumsuz faktörlerin, isyan halinin, e, gönlünü kapatma halinin, olumsuz psikolojinin, Duadan, ibadetten, Allah'a yakınlıktan, moral gücünden uzak olma özelliğinin her çeşit hastalıklara en az yüzde ellinin üzerinde olumsuz etki edeceğini e, genellikle e, tıpla uğraşan insanlar değerlendirmeyle, tecrübeyle bunları gündeme getirirler. Sevgili dinleyiciler, normal insan beyninin... ...biliyoruz ki ancak yüzde yedisi, yüzde onu kadar bir kapasitesi kullanılmaktadır. İşte bilim adamları, araştırıcılar, aklını, beynini çokça kullanmaya çalışanlar... ...bu oranı en fazla yüzde kadar çıkarttıkları değerlendirilir. Dolayısıyla beynin yüzde doksan civarındaki bölümü hemen herkes tarafından... Atıl bırakılmakta, kullanılmamaktadır. Belki peygamberlerde ve Allah'ı hakkıyla tanıyan takva sahibi mücahit alimlerde daha yüksek oranda beyin kapasitesi kullanılır. E, dolayısıyla başta peygamberler olmak üzere onların izinden giden şuurlu mücahit alimlerde basiret dediğimiz, feraset, hikmet, irfan dediğimiz, hikmet dediğimiz açılımlar e, ortaya çıkmaktadır. Bu beynin kullanılmayan, e, atıl kalan yönlerinin kullanılmasıdır. Görülenden görünmeyene gidebilmek, e, insan psikolojisinin gizli alanlarını keşfedebilmek, insana etki edebilmek ve kendisini yeterince tanıyıp, kendi fıtratına uygun e, yaşayıp davranabilmek. işte bu akıllı insanlar, beyninin yüzde onundan, daha fazlasını kullanmaya çalışan, bu konuda da manevi dinamiklerden yardım alan insanlar, esas aklını kullanan, beyninin atıl kalan yerlerini de kullanmaya çalışan, özellikle sağ beyin dediğimiz günümüzdeki insanların ihmal ettiği hayal ve manevi alanlar, dua ve ibadetle alakalı alanları var. Potansiyel değerleri e, kinetiğe dönüştürüp aktif hale getiren insanlar, e, Kur'an'ın akıllılar dediği, aklını kullananlar dediği, düşünenler, tefekkür edenler dediği e, şuurlu e, müminlerden çıkabilecektir. İhtimal ki bedendeki savunma sisteminin de tamamı kullanılmış olsa, insan vücudu her hastalığı mümkün ki yenebilir. E, söz gelimi Hayvanların e, insanlar gibi çokça hastalanmadığı, hastalandıklarında e, vücutlarına Allah'ın e, fıtratlarına yerleştirdiği özellikten dolayı çok çabuk bu hastalıkları e, atlatabildikleri birer vakadır. İşte duanın savunma sistemi kapasitesini artırmada böyle tahmin edebileceğimiz ya da hala bizim insan konusunda keşfedilmemiş bir sürü yönler olduğunu... Allah'la insan arasındaki ilişki konusunda e, henüz e, bilemediğimiz bazı özelliklerin hayata geçirilmesi yönünü duanın e, nesiyle itme gücüyle oluşturmasıyla vesile olmasıyla devreye konulması söz konusudur. Biz ister akli olarak duanın moral ve psikolojik tedavi yönünü kavramış olalım... İster duanın başka türlü fonksiyonlarını yeterince anlamamış olalım. Biliyoruz ki dinimiz Kur'an ve sünnet ile e, hem hastalanınca hem sağlam olunca hamdü sena etmeyi, Allah'a zikirde ibadet ve itaatte bulunmayı, aynı zamanda ibadet olarak bolca dua etmeyi emretmektedir. Hem hastalanmamak için, hem sağlığımız e, sürdüğü zaman hem de hastalandığımız zaman Allah'a e, bağlılık ifadesi olarak bol bol onu çağıracağız, onu davet edeceğiz, ona dua edeceğiz, onunla beraber olmaya çalışacağız, ondan yardım isteyeceğiz, ondan dileyeceğiz, ondan dileneceğiz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine ve uygulamalarına bakarak rahatlıkla diyebiliriz ki, Allah'tan şifa istemek için dua etmek ve Kur'an ayetlerinden bazı e, yerleri okumak caizdir, güzeldir. Ama bilelim ki esas dua, gönülle Allah'ı davet etmek, gönülden Allah'a yaklaşmakla olduğu gibi, Kur'an ayetlerini yaşayarak, hayata geçirerek, Kur'an'ın birey ve sosyal olarak, ekonomik ve siyasal olarak emirlerini yerine getirerek toplumsal, bireysel, ekonomik ve siyasal hastalıklara çözüm bulunması yönüyle Kur'an şifa kaynağıdır. Peygamberimizin ve sahabenin hastaya muska yazdıklarına e, efendim veya nüsha denilen muska taşıdıklarına veya buna cevaz verdiklerine dair hiçbir delil yoktur. Hiçbir hadis-i şerif ee, hiçbir sağlam kaynak Peygamberimizin ve sahabenin Hastalıklara karşı Muska yazdığını veya astıklarını e, Haber vermez Tam tersine Peygamberimizin e, bazı hadisleri Muskaya e, Yazı yazarak e, Şifa talebine giden kapıları Kapatır Bunları e, birer bela ve Musibet olarak vurgular Şifayı Allah'tan değil de Efsuncudan, muskacıdan beklemek, Allah'a tevekkülü bırakıp, üfürükçelerin peşine düşmek kesinlikle caiz değildir. Dua ve Kur'an okumak, ruhi bir telkin ve tedavidir. Birinin şifası için Allah'a niyazdan, yalvarmaktan ibarettir dua. Ama muska farklı bir şeydir. Bildiğimiz gibi şifayı veren sadece ve sadece Allah'tır. Ne kağıt, ne mürekkep, ne yazı, e, ne e, boyna veya duvara asılan bir kağıt e, insanı e, maddi ve manevi hastalıklardan e, sıhate kavuşturmaz, insanı arındırmaz, e, insandan belaları def ettirmez. Evet, e, şifayı veren Allah olduğundan bunun ötesinde muskacılık, üfürükçülük yapıp bu yolla geçim sağlamak İslam dinine ve peygamber yoluna aykırıdır. E, selim akıl da bunu kabul etmez. O yüzden muska yazanları, muska yapanları görüp onların şahıslarında Müslümanlıkla alay edenlere şaşmamak mümkün değil. Çünkü bunlar İslam dininin muskacılığı, üfürükçülüğü emrettiğini, muskacılığın bir İslam geleneği veya dinin bir emri olduğunu, hocaların, e, Kur'an'ı iyi bilen insanların yaptığı bir iş olduğunu sanarak İslam ile alay etmeye kalkarlar. Onların bu tutumu cah cahillikten kaynaklanır. Dolayısıyla e, İslam'ın e, ne büyücülükle, ne muskacılıkla, ne üfürücülükle bir alakası vardır. E, Avrupa'da yaşayanlar iyi bilir e, ya da bilmem iyi biliyorlar mı? E, Hristiyan papazlar da... E, cık, Kiliseye devam eden, dine bağlı olduğu değerlendirilen insanların müracaatı üzerine muska yazarlar. Ee, onlar da üfürükler yaparlar. Ee, dolayısıyla muska geleneği e, peygamberden e, gelen bir gelenek ya da eski peygamberlerden gelen bir gelenek değil. Tahrifatçı din anlayışından gelen bir gelenektir. Dolayısıyla e, büyücülüğün bir e, yan dalıdır. E, şamanist gelenekte... Afrika'nın ilkel kabillerinin geleneğinde ve Hristiyan geleneğinde yer yer muskacılık vardır ama e, İslam'ın e, Kur'an ve sünnet dediğimiz kaynaklarında e, kaynağa bağlı temel e, ilkeleri öne alan yaklaşımda muskaya, üfürükçülüğe, büyücülüğe, cinciliğe yer yoktur. Bunları e, şuurlu Müslümanların kabul etmemesi, reddetmesi gerekir. E, Muskaların niye üçgen olduğunu düşündüğünüzde e, üçlü anlayışı e, barındıran Hıristiyanlıkla bağlantısını değerlendirebilirsiniz. Şöyle ki bir kağıdı üçe katlamak, e, üçgen yapmak e, zordur. Kolay olanı kağıdı dörtgen şeklinde katlamaktır. E, kare veya dörtgen şeklinde, dik dörtgen şeklinde e, kağıdı katlamak kolaydır ama üçgen yapmak zahmetli bir iştir. Niye muskalar üçgen yapılır? Bunun e, İslami ve insani akli hiçbir e, izahı yoktur ama Hristiyanlığın teslis akidesi dediğimiz üçlü tanrı anlayışıyla e, bağlantısı vardır. Çünkü muskacılık Hristiyanlardan, Hristiyan papazlarından tahrif edilmiş din anlayışından Müslümanlığa, ...intikal etmiş yanlış bir e, e, özelliktir, e, Kur'an'i ve sünnetle alakalı bir bağı kesinlikle yoktur. Kur'an düğümlere okuyup üfleyenlerden Allah'a sığınmayı emreder, Büyü haram kılar, Büyü yapanı da en ağır biçimde cezalandırır İslam. E, i̇şte böyle olan bir İslam dininin muskacılıkla üfürükçülükle hiçbir bağlantısını kurmak mümkün değildir. Kaynaklarla bağlantısı olmaz. O tas kurup cin çıkarmalar, yazdıkları muskaların mikroplu mürekkeplerini hastalara içirip onları daha da perişan durumlara sokanlar elbette günah işlemektedir. insanları kandırıp sömürmektedir. Ama enayiler olmasa açık gözler aç kalır denilir ya, e, işte e, dini ne olduğunu bilmeyen, e, Kur'an'ın ve sünnetin dua ile ilgili tedavilerini yeterince bilmeyen, Dolayısıyla e, cahilliğin arkasına sığınan insanları kandırmaya, e, onları hem maddi olarak e, yolmaya hem de e, güzel duygularını e, çarpıtmaya, onları sömürmeye, psikolojik olarak, e, aynı zamanda belki fizyolojik olarak hastalıklarını artırmaya e, fırsat bulan insanları, e, dinlerini dünyalarına değişip satan insanların e, durumları biraz cahil halkın e, sebep olmasından dolayıdır. Dolayısıyla insanlarımızın e, şifa ile ilgili, dua ile ilgili Kur'an ve sünnet prensiplerine e, kulak vermeleri, bu konuda bilgili olmaları muskacıların, üfürükçülerin, büyücü ve cincilerin, pabuçlarını dama atacak bu tür maskaralıklara Müslümanların ile bunlar hem bunların hoca ve dinle alakalı kişiler olduğu zannıyla dine zarar verilmemiş olacak dine itham edilmemiş olacak hem de insanlarımız bunlara kurban olmamış bunların kandırmalarıyla perişan olmamış olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir düğüm bağlayıp ona üfleyen Büyü yapmış olur buyuruyor. Yine devam ediyor. Büyü yapan da şirk koşmuş olur. Vücuduna muska asan ona havale edilir. Yani Allah ondan elini çeker. Onu astığı muskaya bırakır buyurur. Nese'inin rivayet ettiği e, bir hadis şeriftir bu. Kütüb-i siteden e, e, de bulunan bir hadis. Mümkün diğer kaynaklarda da e, bulunabilir. Dolayısıyla düğümlere üfleyenler, e, büyü yapanlar, Allah'a şirk koşmuş olur denilir vücuduna muska asmak da büyünün bir devamı bir benzeri olarak vurgulanır büyüden şifa uman muskadan şifa uman muska asan ona havale edilir yani bir kağıt parçasının insanı kurtarması hastalığını gidermesi mümkün müdür? ...Allah'ın şifa bahşetmeden bir insanın e, sağlığına kavuşması mümkün müdür? Dolayısıyla madem sen Allah'tan değil bir kağıt parçasından medet umuyorsun... ...ve o kağıt parçasının boynuna asılması veya falan yere konulmasıyla e, hastalıkların düzeleceğini umuyorsun... ...öyleyse umduğunla baş başa kal denilir. Allah ondan elini çeker e, anlamında Peygamberimiz... E, bu tür muskayla tedavi olmak isteyenlere şiddetli bir tepki e, gösterecek tarzda e, yasaklama yapar. O yüzden sevgili dinleyiciler e, muskalardan şifa ummak e, çok yanlıştır. İslami bir e, Kur'an ve sünnetten e, kaynak alan bir yol değildir. Ee, gelenekte ne kadar buna prim verilmiş olursa olsun bazı hocalar buna alet edilmiş olursa olsun peygamberimiz hiçbir kimseye muska yazmamış sahabenin hiçbirine muska yazmayı tavsiye etmemiş hiçbir kimsenin muska as asıp boynuna veya başka bir yere bundan fayda ummasına rıza göstermemiş ee, muskası bulunan kimselere e, çok sert tavırlar takınmış hatta elinde e, muskaya benzeyen e, bir e, ip olduğu veya bu e, ...boynunda böyle asılı e, bir... ...özellik bulunan kimselerin... ...beyatını bile kabul etmemiş... E, ...peygamberimiz... E, ...müşriklere yaptığı tavırı... E, ...gösterdiği tavırı onlara da göstermiştir... ...bununla birlikte... ...iyi niyetle bir hastalığa Allah'tan şifa dilemek için... ...okumak vardır... ...dua etmek vardır... ...bunlar muskacılıkla hiç alakası olmayan hususlardır... ...üfürükçülük ve muskacılıkla... ...büyücülükle duayı karıştırmamak... E, e, ...şarttır. Muskacılık dediğimiz e, bir şeye yazı yazıp boynuna asmak e, farklı bir şeydir. E, kişilere Kur'an'dan veya Peygamberimizin şifa niyetiyle okuduğu dualardan e, dualar ederek okumak ayrı bir şeydir. Hastanın esas kendisi okumalıdır. Falan hocalara filan kadar para verip e, insan bulacağına... Hastanın kendisi veya annesi, babası, kocası, eşi, çocukları gibi hastanın en yakınlarının Allah'a selim kalple dua edip okumaları, dua etmeleri tavsiye edilir. Çünkü Allah'tan gönlü en fazla ürpererek, çok samimi bir, e, yakarışla dua eden hastanın kendisi olabilir belayı, musibeti e, rahatsızlığı yaşayan veya onu çok seven çevresindeki yakın akrabaları olabilir e, bir başkasının ona dua etmesindeki samimiyeti e, hastanın kendisi veya çok yakınları e, şeklinde onların Allah'a yakınlığı ve bu konudaki samimiyeti kadar e, içleri coşarak ee, içinden gelerek dua etmeleri beklenmez. O yüzden hastanın kendisi ve çok yakın olanları dua ederler. Ee, bu konuda ayet ve hadisten e, dua metinlerini dua niyetiyle okurlarsa, e, Allah e, diliyorsa ona şifa verir. Ama bu okumaların e, ibadet niyetiyle mutlaka faydası vardır. Belki Allah'ın hastalığı e, gidermemesinde, hasta için... Daha büyük hayırlar, daha büyük hikmetler, daha büyük günahlara keffaret gibi e, güzellikler olduğundan Allah onun hastalığını hemen iyi etmez. E, dolayısıyla bunları bilerek e, hastanın kendisi veya en yakınları e, dua etmelidir. Ama muska gibi özelliklerden şiddetle sakınmalı. Cincilerden, muskacılardan, üfürükçülerden mutlaka İrtibatımızı kopartmalı, onları şeytanlarıyla baş başa bırakmalıyız. Evet sevgili dinleyiciler, her şey Allah'ın yasaları çerçevesinde olur. Allah'a gönülden bağlılık ve içtenlikle ona dua, nice darlıkları, sıkıntıları kaldırır, nice onulmaz hastaları şifaya kavuşturur, nice umutsuzlara gönül ferahlığı verir, umut ve yaşama şevki verir. Bunların dua ile irtibatının büyük olduğunu değerlendirebiliriz. Sevgili dinleyiciler, dua en etkili, en tesirli bir ilaçtır. Batı'da nice araştırmacılar duanın insan ruhuna, psikolojik hastalıklara ve fizyolojik hastalıklara şifaya yol açtığını, insanın iyileşme özelliklerine çok büyük katkılar bulunduğunu, bu tür araştırmalar yaptıklarını biliyoruz. Mesela meşhur bir tıp doktoru olan Larry Dosey, ibadetin tedavideki rolünden bahsederek, ibadetin iyileştirme gücü artık bir iman meselesi olarak dikkate alınacaktır diyor. O, 20 senelik tıbbi tecrübelerinden sonra iman eden bir insan oldu. Sırf duaların, e, ibadetin, hastalıkların iyileşmesindeki e, büyük Katkısını gördüğü için e, dua ve ibadetin iyileştirme faktörü olduğunu gösteren deliller e, batıda da gittikçe artıyor araştırmalar yapılıyor e, sözgelimi tıp şehri Dallas hastanesinde e, eski bir şef olan Dosey bu meselenin tıpta en iyi gizlenen sırlardan biri olduğunu anladım diyor o iyileştiren kelimeler. ...yani ibadetin Gücü ve Tıbbi Tecrübeler adlı bir kitap yazmış. E, Dosey bu kitabında tansiyon, kalp sektesi, yara, baş ağrıları ve vesvese gibi e, psikolojik hastalıklardan ve fizyolojik hastalıklardan muzdarip hastalara... ...ibadetin nasıl faydalar sağladığını araştırmalardan yola çıkarak, ilmi izahlar yaparak değerlendiriyor o kitabında. O çeşitli dinler ve ibadetler üzerine 30 senedir yapılmış 130, bir, 130 civarındaki araştırmadan deliller gösteriyor kitabında. İnsan zihni dua durumuna girdiği zaman dua edilenlere güzel şeyler vuku bulmaya başlıyor diyor. Bunu e, nice hastalıklarında hastalarında denediğini anlatıyor. Ancak bu önemli araştırmalar şimdiye kadar kasıtlı olarak göz ardı edildi ve bir kenara atıldı diye e, yazar. Ee, ...özellikle Amerika'da ve batı dünyasında... ...duanın e, ve Allah'la e, ibadet ederek... E, ...sağlığa kavuşmanın... E, ...araştırmalarla ilgili sonuçlarının... ...izah edilmediğini, e, bunları gizlediklerini e, ifade ediyor. Araştırmacılar duanın sadece psikolojik etkisinden yola çıkmıyorlar. E, Plasebo denilen e, bir şey var... Bilmem bilir misiniz ilaç tesiri olmayan maddelerin hastanın ilaç aldığına inanması hastaya ilaç e, zannettirilerek verilen bir su gibi e, faydasız e, ilaç olman o ilaç olmayan bir şeye plasobo diyorlar e, doktorlar bunun etkisini bertaraf ederek e, hareket ediyorlar e, batıdaki e, ...bu konuyla ilgili araştırıcı doktorlar. Dindar bir kardiyolog olan... Randolph Brit... E, ...duada doğrudan doğruya... ...Allah'ın müdahale, müdahalesi olduğunu gösteren... ...şöyle bir deney yapıyor... ...hastanesinde. Hiçbir özel ayrıma tabi tutmadan... ...rastgele... ...393 kalp hastası seçiyor... ...hastanesinde. Fakat hastaların hiçbiri... ...kendileri için dua edildiğini bilmiyor. Bunları tedavi eden doktor ve hemşireler de... ...bilmiyorlar. Brit... Ara, araştırması sonunda kendileri için dua edilen hastaların daha az antibiyotiğe ihtiyaç duyduklarını ve daha az sıkıntı çektiklerini tespit ve ispat ediyor diğer dua edilmeyen hastalıklarla karşılaştırıldığında. Dolayısıyla bunları tıp alemi araştırılarla e, ortaya koymaya çalışıyor. Dua ve kendisi için dua edilenin bir de bunu bilmesi etkiyi daha da çok artırıyor. Hastanın kendisi için dua etmesi ve moral kaynağı olarak kendisine dua edildiğinin bilinmesini e, hastalığın tedavisi yönüyle ...hastalarda daha büyük bir iyileşme olarak... ...araştırmalar gösteriyor. Nöroloji, hissiyat ve düşünce ile ilgili... ...beyin sahasıyla... ...bağışıklık sistemleri arasındaki bağları... ...duanın harekete geçirdiğini... ...batılı e, nice doktor... E, ...keşfetmiş ve... E, ...kitaplara konu etmişler. İşte biridinki gibi çalışmalar... E, ...ve... Bakteriler, su yosunları, kan hücreleri, bitkiler ve hayvanlar için yapılan dualarla ilgili çalışmalar duada doğrudan doğruya Allah'ın tesir sahibi olduğunu araştırma ve tecrübelerle gösteriyor. Ee, sevgili dinleyiciler çiçeklerin bile suyun bile dua ederek besmele ile yaklaşılan güzel sözler söylenilen Kur'an ayetleri okunan durumunda çiçeklerin daha bir ...güzelleştiğini, böyle olmayan çiçeklerden çok daha çabuk açtığını, daha canlı, daha e, e, verimli olduklarını, suyun moleküllerinin dua ve besmele gibi... E, e, ...ibadet sayılacak ifadelerle, güzel sözlerle moleküllerinin daha muntazam diziliş içerisinde bulunduğunu e, bilim adamları araştırıyorlar. Japon bilim adamları suyla ilgili yaklaşık bir sene önce e, e, özel fotoğraf makinesiyle su moleküllerinin dua ve besmele gibi ibadet özelliği taşıyan ifadelerden sonra aldığı görünümü e, özel fotoğraf makineleriyle tespit etmişler ve normal diğer su moleküllerinin dizilişinden çok daha muntazam, çok daha güzel bir seyir içerisinde olduğunu e, fotoğrafla tespit edebilmişler. Çiçeklerle alakalı e, hemen hepiniz bilirsiniz, batıdaki araştırmalar çiçeklere ne kadar güzel davranılırsa, e, zikir ve ibadet ile, dua ile onlara yaklaşılırsa, Çiçeklerin de bu dilden çok iyi anladığını ve e, çok e, olumlu gelişmeler gösterdiklerini e, hemen bütün e, batıdaki e, araştırmalar ispat ediyor. Sevgili dinleyiciler aslında duanın etkisinin kabulüyle ille batıda ve adına bilimsel ya da tıbbi çalışma denen şeylerle ispatlanmasına Müslümanların ihtiyacı yok. Duanın işte batı doktorları tarafından e, bitkiler veya e, sulardaki faydasını insan ruhu üzerindeki faydasını e, ille de bazılarının e, ispat etmesine tekrar edelim duanın ihtiyacı yoktur. Bir Müslüman kendi veya yakınları üzerinde duanın faydalarını dua ile iyileşen nice kişileri görmüştür duymuştur. Hepimiz sıkıştığımız zaman dua ettiğimizde duanın bize açtığı kapıları e, görmüşüzdür. Duamız e, nice zamanlar bize büyük çapta e, güzellikler meydana getirmesinde önemli bir vesile olmuştur. Nice olmaz dediklerimiz duamızın kabulü sayesinde olu vermiştir. Nice e, hastalıklarımız dua sayesinde e, ilacın etki etmediği anlamda bile nice faydalı e, sebeplere bizi götürmüştür. Bir Müslüman kendi ve yakınları üzerinde mutlaka duanın etkisini e, görmüş, duymuş e, veya e, Kur'an'ın verdiği haber e, kendisine yeterli gelmiş, ona inanmıştır. Mümin Allah'a inanan demektir. Mümin Allah'a ibadet etmenin temel görevi olduğunu bilen insan demektir. İbadet edip etmemesi için ee, i̇mtihan edildiğini unutmayan insan demektir. Duasa ibadetin özüdür, iliğidir en önemli ibadetlerden biridir. O yüzden dua ister sağlıklı olduğumuz zaman ister hastalıklı olduğumuz zaman mutlaka Allah'la aramızdaki irtibat için çok önemli bir veridir, çok önemli bir vesiledir. Bunlara şahit olmasak, hastaların iyileştiğini dua sayesinde görmüş olmasak, duanın fayda ettiğini bilmemiş olsak bile Müslüman olarak şifa verenin Allah olduğunu kesin bir iman ile kabul ederiz, biliriz. İlaçla tedavi gibi duanın da bir sebep ve vesile olduğunu, esas sebebinse hastalığın sebebi olarak da şifanın sebebi olarak da Allah olduğunu bir Müslüman kabul eder. O yüzden Allah'tan başka şifa veren gerçek bir etki olmadığı inancıyla bir Müslüman Kur'an ve sünnet esasları içinde Allah'a yönelir. Biliriz ki mümin olarak Allah'ın vermediği bir şifayı hiçbir ilaç, hiçbir doktor, hiçbir bilimsel özellik veremez. Bütün tıbbi müracaat ettiğimiz özellikler, ilmin ulaştığı noktalar... Ee, ...ilaçların ve bitkilerin faydaları Allah'ın şifa vermesiyle, Allah'ın onları şifa konusunda sebep kılmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla e, hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah'tır. Şerler genellikle insan eliyle oluşur. Hastalıklar genellikle insanların ihmali, çevre şartlarının problemleri, İslami ve insani özelliklerden uzak kalmak gibi... Problemlerden dolayı olsa dile Allah'ın e, müsaade etmesi Allah'ın e, yarattığı kanunlar yüzünden hikmet yüzünden sebep e, olarak e, Allah'ın yaratıcılığına dayanan e, bir özellik olduğu gibi esas olarak şifa rahmet e, iyilik güzellik tümüyle Allah'tandır Allah bir kimsenin iyiliğini sağlığını Afiyetini dilemediği müddetçe dünya bir araya gelse bir insana en küçük çapta bir fayda sağlayamazlar, ömrünü bir dakika uzatamazlar, e, verdiği derdi gideremezler. Aklı noksan e, olarak yarattıysa, aklını, e, bütün dünya bir araya gelse insanın aklını artıramaz, e, gözünü vermediyse e, bir göz veremediği gibi hastalığına şifa Allah takdir etmediyse hiçbir sebep de ona çözüm getiremez. İşte fiili dua dediğimiz ilaçlar ve tıp yoluyla kavli dua dediğimiz dille dua ederek her iki yolla Allah'ın şifasını, Allah'ın nimetini talep etmek bir mümine yakışacak özelliktir. O yüzden sadece maddi, bu reçetelere e, ulaşmak yeterli değildir. Din tedaviyi emreder, tavsiye eder, önemser ama onun şifa için esas değil sadece bir sebap, sebep olduğunu unutmaz. Yani bir mümin e, şu ilacı kullanmasaydım ölmüştüm, şu doktor benim hayatımı kurtardı gibi e, şu e, şey şifa kaynağıdır e, gibi sözleri söyleyemez. Bunların hepsi Allah'ın takdiriyle alakalıdır. Ee, bir ilacın, bir doktorun, bir e, e, herhangi bir sebebin e, e, insanın hayatını kurtarması, insana şifa vermesi e, mutlak olarak e, kesin bir dille değerlendirilirse doğru olmaz. Sadece bunlar Allah'ın dilemesiyle sebep olabilir, vesile olabilir. Yine din dua etmeyi de ısrarla emrettiği için Müslüman, e, tedavi olmayı nasıl önemsiyorsa aynen dua etmeyi de en az o kadar e, ihmal etmez. Allah'ın faydasız bir şey emretmediğini, emrettiği her ibadetin ve amelin duanın insana dünyada ve ahirette nice kazanç, hastalıkları için çeşitli faydalar ve şifalar sebebi olduğunu bir Müslüman unutmaz. E, Kur'an'dan bir ayet mali vereyim. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa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 Yunus suresi 107. ayetin maali. Yine bu konuda Enfal suresinin 10. ayeti, Şura suresinin 31. ayeti, Ankebut suresinin 22. ayeti, Bakara suresinin 107. ayeti de benzer e, e, özelliklere e, dokunur. E, Allah'ın dilemesi dışında hiçbir hayrın ve şerrin insana isabet etmeyeceği e, vurgularını yapar. Allah dua edenin duasını işitir, ona cevap verir. E, Mü'min suresi 60. ayette maal olarak e, şöyle buyurulur. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, size icabet edeyim. Demek ki dua edene... Huzur ve ferahlık vererek sıkıntısını ve korkusunu gideren Allah'tır. Ancak icabet etmek yani cevap vermek duada mutlaka istenileni vermek demek değildir. Allah dua edin ben duanıza icabet edeyim, duanıza cevap vereyim diyor. allah Teala hikmeti gereği ya istenilenin aynısını verir ya da daha iyisini verir. Daha hayırlısını e, verdiği gibi bazen hiç de e, istenileni vermez. Tıpkı hasta bir çocuğun doktordan tatlı bir şey istemesine karşılık doktorun şifalı fakat acı bir şurup vermesi gibi. Allah da dua eden kuluna istediğinden daha hayırlı bir şey vererek duasına icabet edebilir. İnsan dua ettim de duama icabet edilmedi, duam kabul edilmedi dememelidir. Dua bir ibadet olduğundan onun esas mükafatı Ahirette verilecektir. Nasıl namaz kılan namazının e, faydasını dünyada değil ahirette görecektir esas olarak. Elbette namaz insanı kötülükten, fahşadan, münkerden alıkoyma yönüyle dünyada da faydalıdır. İşte dua da bir namaz gibi ibadet olduğundan daha doğrusu namazın bir anlamı da dua olduğundan salat dua demektir. E, dua Esas fayda olarak ahirette neticesini getirecektir. Ama aynen namazın dünyada insanı kötülükten, günahtan alıkoyduğu gibi duanın da bildiğimiz ve bilmediğimiz dünyada nice faydalı e, özellikleri söz konusudur. Dua bir ibadet olduğundan onun mükafatı ahirette verilecektir de hastalık ve sıkıntılar duanın önemli vakitleridir. Nasıl namaz vakitleri namaz için e, bir e, vakit tayini ise hastalıklar, musibetler, belalar, afetler, e, psikolojik veya fizyolojik e, buhranlarımız ve anormalliklerimiz de dua için önemli bir vakittir. Bu zamanlarda kul acizliğini ve zayıflığını daha çok anlar, Allah'a daha çok muhtaç olduğunu kabul eder, Allah'a daha içten sığınır, ona yönelip iltica eder... Böyle yapmalıdır Müslüman. Dolayısıyla e, sıkıntılı zamanların Allah'a e, açılan kapı e, olduğunu da bilmeli. Hapishanedeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, ya da herhangi bir problemden dolayı e, işte e, e, zor duruma düşen hapisten hastahaneye kadar e, nice zorluklarla e, iç içe yaşayan insanların e, gönüllerinin Allah'a daha çok yaklaşması söz konusudur. Eğer imanları, inançları e, ayaktaysa, e, onları ayakta tutabilecek durumdaysa, e, yani hapishanedeki bir secdenin, hastahanedeki bir secdenin e, normal e, sağlığı ve e, dünyevi özellikleri yerinde olan insanın secdesinden çok daha ihlaslı, çok daha... Ee, ...samimi, çok daha kabule şayan özellikleri söz konusudur. Niçin? Çünkü insan acziyetini bilmiş, e, Allah'a yaklaşmanın zaruretine e, şartlar e, onu ulaştırmış ve e, o zaruretini giderecek, sıkıntısını giderecek, kalp ferahlığı verecek, sadece Allah olduğunu anlayacak bir noktaya gelmiştir. O yüzden... Hastanedekiler, hapishanedekiler, evde hasta yatağında yatanlar, sıkıntı ve belalarla imtihan edilenler, afet geçiren, musibet geçiren insanlar Allah'a yakın olabilecekleri bu durumları değerlendirmeli ve diğer normal insanların ulaştığı seviyeden çok daha güzel seviyeye ulaşabilmek için duadan, ibadetten, Allah'a gönüllerini açmaktan, Allah'a yakınlaşmaktan yarar ummalı ve kendilerini e, dünya ve ahiret güzelliklerine götürecek olgunluğa erişmelidirler. İbni Abbas'tan e, e, radıyallahu an rivayet edilmiştir. O der ki bir gün Resulullah'ın... E, e, ...terkisindeydim... ...bindiği bir binekte... ...arkasına oturmuştum... ...peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... ...evlat sana birkaç söz belleteyim... ...ezberleteyim... ...Allah'ı yani Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki... ...Allah da seni gözetsin... ...Allah'ı gözet ki... ...onu karşında bulasın... ...bir şeyi istediğin vakit Allah'tan iste... ...yardım dilediğin vakit... ...Allah'tan dile... ...şunu bil ki bütün yaratıklar... El birliğiyle sana bir fayda vermek isteseler, Allah'ın sana yazdığından fazla bir şey yapamazlar. Yine aynı şekilde tüm mevcudat, tüm yaratıklar el birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, Allah'ın sana takdir ettiği zarardan daha fazlasını yapamazlar. Kalemler yani işleri sona er, erip kaldırılmış, sayfalar da üzerlerindeki yazılar tamam olup kurumuştur. Kader hükmünü ...koymuştur der... ...Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif... E, ...Allah dilemeden... ...hiçbir insanın... E, ...dünya... E, ...hiçbir insanın... E, ...fayda veya zararını... ...dünyadaki bütün insanlar birleşseler... ...bile değiştiremeyeceklerini... E, ...belirtir ve... E, ...istediklerimizi... ...Allah'tan istememize... ...Allah'tan beklememize... ...birinci derecede e, hassasiyet göstermemizi vurgular... ...o yüzden dua... ...çok çok önemlidir... Allah dilemeden hiçbir hayır ve şer bize gelmeyeceğine göre Allah'la aramızı güzelleştirmeye, Allah'tan yardım istemeye, hastalığın hastalık neticesinde sabır ve namazın Allah'a yakınlaşmaya bir vesile olduğunu ...unutmamaya çalışacağız. Alex Karl'a göre duanın aslında... ...ruhun maddi olmayan dünyaya doğru... ...bir çekilişi, bir gerilimi olduğu... ...ifade edilir. Bir başka deyimle denilebilir ki... ...dua, ruhun Allah'a doğru bir yükselişidir. Ona açıkça... E, ...ibadet durumudur. Dua, hayat denilen mucizeyi yaratan... ...varlığa karşı derin bir sevgi... ...ve iltica ifadesi. Onunla ilişkiye geçme gayretidir. Muhammed İkbal'a e göre dua kainatın dehşet verici sessizliği içinde insanoğlunun kendisine bir cevap bulabilmek için hissettiği derin hasret ve şiddetli arzunun bir ifadesi, bir yansımasıdır. Belki dayatılan eğitim anlayışı ve hayat tarzının etkisiyle, belki de içinde yaşadığımız şartların baskıcı karakteri sebebiyle Müslümanlar olarak bazılarımız çoğu kez rasyonalist bir anlayışla meselelere yaklaşıyoruz. Yani sebep ve neticeleri ee, tek gerekçe görüyoruz. Şu sebepler şu neticeleri ulaştırır. Şu ha, e, hastalıklara e, şu ilaçlar Kesin fayda verir Şu doktor şu hastalıkları iyileştirir gibi Sorunları tanımlarken Ve çözümleme, çözümlemeye çalışırken Sevgili dinleyiciler Gözetilmesi gereken esas hususları Göz ardı etmek çok yanlış Çoğunlukla yaptığımız amellerin Eylemlerin neticesini Hemen almak ya da dünyada almak Ya da somut bir şekilde görmek istiyoruz Çoğu kez sadece maddi boyutu e, Yerine getirerek e, Sonuca gitmeye çalışıyoruz Dövbe Gerçi maddi sebeplere yapışan bunu da dost doğru yapan insanlarımız az ya bütün bunları yaptıktan sonra Allah'a yalvarmak, yapılanın tesirini halk etmesi için ona niyazda bulunmak gerekiyor. Bunu ihmal etmemeliyiz demek istiyorum. Yani para kazanmak için Meşru yoldan, helal yoldan çalışıp çabalayabiliriz ama Allah dilerse lütfundan bizi zengin kılmayabilir. O yüzden Allah'ın bereket vermesini, rızkımızı genişletmesini, helaldan uzaklaştırmamasını bol bol niyaz ederek, fiili amel işleyerek, çalışarak yaptığımız duayı dilimizle de Ellerimizi açarak, e, Rabbimizden isteyerek de yerine getirmeliyiz. Bunların birisi birine engel değil, tam tersi e, ikisinin de birbirini takviye eden e, ayrı ayrı e, özellikler olduğunu unutmamalıyız. Dualarımız kabul edilmiyor herhalde diyerek karamsarlığa saplanmak yanlıştır. Özellikle e, hastaların böyle... E, Karamsar özelliklerden uzaklaşması lazım. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu hiçbir zaman bizi duadan alıkoymamalıdır sevgili dinleyiciler. Allah kendi ifadesiyle dua edenin dileğine karşılık vereceğini, cevap vereceğini, icabet edeceğini söylüyor. Rabbiniz şöyle buyurdu, bana dua edin size icabet edeyim, duanıza cevap vereyim. Mü'min suresi 60. ayetin maali. Allah'ın güzel isimlerinden Esmaül Hüsna'dan biri de El-Müciyb'dir. Ee, Peygamberimiz e, şöyle buyurur. Herhangi bir günah yahut sılayı rahmi kesme gibi bir masiyet olmadıkça kulun Allah'a yapmış olduğu duanın karşılığında Allah ona ya istediğini verir ya eş değerde bir belayı ondan uzaklaştırır ya da onun için ahirette daha iyisini hazırlar buyuruyor. Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis e, unutulmamalı. E, dua etmemizin karşılığı mutlaka ...şu veya bu şekilde e, verileceğini e, bilmeliyiz. E, dua, sevgili dinleyiciler, ruhun gıdası ve ilacıdır. Dua, keyfiyetine, şiddetine ve güçlü, samimi söyleşine bağlı olarak ruh ve cismimizi etkiler. Gerek ihtiyaçlar ve hata sebebiyle Allah'a başvurarak, gerekse nimetler sebebiyle Allah'ı hatırlamak, anmak, şükür ve hamd etmek... İnsanda psikolojik bakımından bir rahatlık, huzur ve mutluluk doğurur. Allah kulunun dua etmesini istemektedir. Bunu yapmazsa Allah insana değer vermeyeceğini söyler. Furkan Suresi'nin 77. ayetinin meali şöyle. Resulüm de ki: Kulluk ve duanız, yalvarmanız olmasa duanız, yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Rabbim sizinle ne diye ilgilensin? Der. Dolayısıyla kendisini unutmuş, yabancı ellere düşmüş olanların hidayete ermeleri için yalvansınlar diye Allah bazen musibetleri gönderir. Allah şefkat tokadı olarak yakamızdan tutup silkelemek için bazı musibetleri, bireysel ve sosyal afetleri gönderir. Araf suresi 64. ayet bunu belirtir. Yine Mü'min suresi 60. ayet, beni çağırın, bana dua ederek benden isteyin, duanıza icabet edeyim denilir. Hikmeti gerektirirse kulun faydasına göre istenileni Allah verir. Bakara suresi 216, En'am suresi 41, İsra suresi 11. ayetlerde ifade edildiği gibi. Allah'ın çaresiz kalana icaba, icabet ettiğini insanlar, hatta müşrikler bile bildikleri için, çok zorda kalınca, darda kalınca müşrikler bile Allah'a inanmayan veya ona şirk koşan insanlar bile böyle zor zamanlarda Allah'a yalvarırlar. Kur'an insanlardaki bu özelliği çarpıcı tablolarıyla sergiler. Dehşetlerin kendisini kuşattığı anda kalbine ve aklına bulaşmış olan pisliklerden insan sıyrılır ve Allah'ın kendisi üzerine yarattığı fıtratı e, asaletiyle e, ortaya çıkar. Böylesine zor durumlarda. Böyle musibet anlarında insan sığınağının koruyucusunun yalnız Allah olduğunu muhakemesiz olarak şimşek hızıyla çakan bir sezgiyle fark eder. E, ani bir refleksle e, bilinçli veya bilinçsiz Allah'a yalvarır, yalvarır, dua eder. Etkisine maruz kaldığı şokun ani tesiriyle e, devamlı e, ortak koştuğu, şirk koştuğu şeyleri bir tarafa atar, unutur, e, Allah'a e, yönelir ama... Unutkan ve nankör insan, felaketi atlatınca, daha önce sızlanan, yakaran, sanki kendisi değilmiş gibi, Yunus suresinin 12. ayetinde ifade edildiği şekilde döner, bu kere de Allah'ı unutur. ''Kullarım sana beni sorduğu vakitte ki, ben yakınım, bana dua edenin duasını, bana dua ettiği anda işitir, ona karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime, çağrıma uysunlar, bana inansınlar, umulur ki doğru yolu bulurlar.'' buyurulur. Bakara suresi 186. ayette. Sevgili dinleyiciler duanın psikolojik cephesini e, fiili ve kavli duayı peygamberimizin hastalara nasıl dua ettiğini ve dua e, nasıl tavsiye ettiğini hastalık ziyaretiyle birlikte inşallah önümüzdeki haftada e, işlemeye çalışacağım. Allah maddi ve manevi olarak bedensel ve ruhi olarak tüm hastalıklardan öncelikle küfür, şirk, isyan günah gibi manevi Hastalıklardan muhafaza buyursun, dünya ve ahiret güzelliği versin. Hepinize e, Allah'ın rahmeti, selamı, esenliği, e, bereketi hepinizin üzerinize olsun sevgili dinleyiciler.